The falling leaves Zamanlar değişirken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 Evet, pazarlardan bir pazar akşamı 30 Nisan 2017 ee, Zamanlar değişirken programında biliyorsunuz Bob Dylan'ın 50 yılı aşmış müzik serüveninin izni sürüyoruz. Bu, bu, bu, programı bu haftalık Arkadaşımız ve program ortağımız Mahir Yılgaz'ı dinlendiriyoruz. Ben Altuğ, telefondan da Güven'le iki kişi olarak sunuyor olacağız. Merhaba Güven. E, merhaba Altuğ. Evet, zaman zaman programımızda coverlar çalsak da özellikle hoşumuza gidenlere çalıyoruz. Hani Dolgu olsun diye değil, bizim sevdiklerimizi ama cover çalsak da ...çoğu zaman Bob Dylan'dan çalıp... ...işte bu şarkıyı bir de şu güzel söylemiş diye şey yapıyoruz. Tabii bütün coverları çalmaya çalışsak aslında... ...hayat yetmez çünkü yüzlerce binlerce sanatçı seslendiriyor Bob Dylan'ın müziklerini. Fakat bu programlık bir istisna yapalım ve bir değişik bir şey yapalım dedik. Şöyle ki sadece iki gün önce piyasaya çıkmış olan bir albüm var... Old Crows Medicine Show isimli grup Bob Dylan'ın Blond on Blond albümünü yapmasının 50. yılı şerefine bu albümü baştan sona bir konserde yorumluyor ve bunu da albüm olarak çıkartıyor. Biz de dinledik, hoşumuza gitti. Sıcağı sıcağına da iki günlük bu albümü sizle de paylaşalım istedik. Evet yani dolayısıyla Bob Dylan'dan değil Bob Dylan'ın şarkılarını Bob Dylan'la da birlikte ...çalışmış olan e, ve Bob Dylan şarkılarını çok e, maharetle yorumlayan bir gruptan e, dinliyor olacağız. Bütün albümü çalmamıza imkan yok ama sahiden yepyeni bir albüm çıkalı daha 48 saat olmuş durumda. İçinden en sevdiğimiz parçaları çalacağız. Ben hemen hatırlatayım, en son geçen hafta Altu ile Mahir... E, Pat Garrett and Billy the Kid e, albümünü, e, filme soundtrack olarak e, Bob Dylan'ın yaptığı parçalardan oluşan 1973 albümünü çalıp bitirmişlerdi. E, 12. stüdyo albümüydü bu. Sırada 13. stüdyo albümü aynı yıl çıkmış olan 1973 Dylan isimli albüm var. E, ona herhalde gelecek hafta artık başlarız. E, böyle bir e, arada bir parantez açmış olalım hatta isterseniz e, hemen e, bu Old Crow Medicine Show'un e, ilk icrasıyla Bland and Blonde, e, albümünden e, albümündeki parçalardan e, ilk icra ile e, başlayalım Rainy Day Woman. you will walker through the door but I would not feel so all alone Bir Tennessee Nashville kökenli e, bir grup. E, country müzik, özellikle de Bluegrass yapıyorlar ama e, bugüne kadar bu yaptıkları dokuzuncu albüm, daha önce sekiz albümleri var. Bluegrass'ın aslında sürekli sınırlarıyla oynayıp bunları genişletmeye de çalışıyorlar. Old Cross Medicine Show. Evet Bir yaydılar Bandosu ya da yaydılar Ekibi diye geçiyor İçinde çeşitli türlü gitarlar banjolar ve ağız müzikası Da olan Bob Dylan Şarkılarına da çok aşina olan bir grup Bu gruptan ve Blonde and Blonde albümünün Nasıl yapıldığından bahsedeceğiz Şunu fakat soruyor olabilirsiniz Blonde and Blonde'ın çıkış Tarihi 1966 Halbuki işte iki gün önce çıkmış olan bu albümün e, kapağı 50 Years of Blonde and Blonde'ın Blonde Blonde 50 yılı aslında 51 yılı olmuş bir durumda ama bu e, albümün kaydını sahiden 50. yılda 2016'da yapmışlar ancak şimdi çıkmış 50 yıl hikayesi de e, böyle. Evet internete baktığımız zaman zaten albümün yayınlanma tarihinde Mayıs 2017 olarak yarıyor bir nevi küçük bir bilim kurgu dünyasına götürmüş oluyor bizi. Ee, bu bahsi geçen konser e, Country Music Hall of Fame and Museum in Nashville'de verilmiş. Yani Nashville'de yer alan e, Country Music ve de işte Şöhret Müzesi e, burada verilen bir konser. Şehirde ben doğrusu Old Crows Medicine Show'u pek de takip etmezdim. Çok bildiğim bir grup değildi. E, fakat dinledikçe özellikle bu albümü daha da çok hoşuma gitti. Böyle bir neredeyse Mick Jagger'la R.E.M. Michael Stipe arası bir vokal tanısı geliyor. O, o, o da hoş bir değişiklik. Evet bence de çok başarılı. Bir de aslında Bob Dylan'ın Nashville müzisyenleriyle nasıl tanıştığı ve Nashville müzisyenlerinin bir şekilde ana akım müzik içine bu karşılaşmadan sonra nasıl dahil olduklarına dair ilginç hikayeler de var. Onlardan da program içinde bahsedeceğiz ama şimdi belki albümde seçtiğimiz ikinci parçayı dinleyelim. Albümün en kısa parçası aynı zamanda Pledging My Time. The hobo jumped up, came down naturally He told to me, baby, have a one of the steel meat I'm planning my time to you When you come through today Somebody got lucky But I was an accident I'm pledging my time to you Hoping you'll come too soon Crows Medicine Show'dan dinledik. Blond Blondon ikinci parçası. Old Crows Medicine Show gerçekten çift plaklık bir albüm olan Blondon Blond'u tam aynı sırasıyla başlanışa kadar söylemiş ve bu konser performansını da bir CD'ye çevirmişler. Biz de sizi oradan çalıyoruz. Bu arada daha henüz bir çeyrek saat önce sadece bitmiş olan Big Easy'i dinleyip de oradan çatlak, affedersiniz oradan zamanlar değişirken geçmiş olan dinleyicilerimiz e, hatırlayacaklardır. Işıl Arıca, çok çok eski bir arkadaşımız, Ankara'dan geldi, e, açık radyo sever kendisi. E, şey katıldı, Big Easy'e katıldı. Şimdi biraz da benim yanımda stüdyoya girmesine rica ettim kendisinden. Yine merhaba Işıl. Merhaba. <gülüyor> Bizim seninle tanışıklığımızın 50 yıl olmuş olabileceğinden korkuyorum aslında. Korkma altı <gülüyor> 50 yıl olmadı ama rahatlıkla bir işte 47 yıl olmuştur diye düşünüyorum. Yani biz tanıştığımızın belki o zaman farkında değildik ama <gülüyor> Ee, ama gerçekten... ...çok eskiye dayanan bir dostluk... Ee, ...tabii ki... Ee, ...ben de... E, ...sizlerle olmaktan çok mutluyum... ...burada böylesi güzel bir... E, ...anı paylaşmaktan çok mutluyum... Ee, ...çok güzel müzikler... E, ...dinledik... Ee, ...çok güzel şeyler paylaştık eskiden... Ee, ...birlikte... E, ...Bob Dylan... E, ...Cohen... Bunlar bizim için gerçekten önemli isimlerdi. Ee, ama aynı zamanda e, benim altıdan özellikle e, öğrendiğim gruplar vardı. E, veya e, müzisyenler vardı. 1970'lerin sonu yok. 80'lerin ilk yarısı daha çok belki. 80'lerin ilk yarısı olabilir. Evet, lise dönemimize geliyor. Ee, i̇şte ben o zamanlar e, bir... ...gitar vardı elimde... ...onu tıngırdatmaya çalışıyordum <gülüyor> hafifçe... E, ...don't think twice it's all right e, ...filan... ...söylemeye çalışırken... E, ...Altu... ...Dire Straits'i soktu benim hayatıma... ...gerçekten... E, ...All Stewart'ı soktu... ...yani e, ben... E, ...Hakikaten... E, ...All Stewart özellikle 6'dan. ...öğrendim ve çok sevmiştim... ...o zamanlar... Ee, ...Eagles... ...aynı şekilde... Ee, evet, da, ...dağılmış olsalardı hala çok... <gülüyor> ...bu borusu ötüyordu Eagles'ın... Evet, ee, evet. Sticks dinlerdik beraber... ...Six dinlerdik beraber gerçekten de... P P ...Paul Simon... Evet. ...söylemeden Simon gider... ...Simon Garfunkel... Evet. ...dinlerdik... Ee, ...çalar ve söylerdik... ...burada özlemi de... ...analım bence... Evet e, Altuğ'un çok sevgili kuzeni altı ve Güven'in çok sevgili Kuzeni Özlem e, O da uzaklarda şimdi ama Belki dinliyordur bizi <gülüyor> payı, Kendi payını Nasibini alıyordu zamanında Özlem de bunlardan ya da maruz kalıyordu e, Evet yani şimdi biraz önce e, Varol'un programında The House of the Rising Sun çaldık Yine ben o yıllara gittim e, Arthur'da e, Böyle hafif boyrazlı bir günde ...oturup Özlem'le The House of the Rising Sun'ı çalıp söylediğimizi çok net hatırlıyorum. Buradan kendisine de selamlarımızı gönderelim. Nostalji Peki, Ben de bu vesileyle önce... sana evet. bir merhaba diyeyim. Merhaba Güven'cim. Merhaba. Evet. The Big Easy de bu arada sahiden şahane bir program oldu. Ankara'dan Işıl'ı <gülüyor> dön Zeynep Aracan'ın da katkılarıyla... Teşekkürler, teşekkürler. Eşim, bence senin mikrofon sesin de çok iyi. Zeynep'le bir anne kız program yapmayı düşününüz. Değil. Öyle mi? <gülüyor> öyle. Neden olmasın? Tabii Güvencim, teşekkür ederiz. Sağ olun destekleriniz için. Yani hep bahsettiğim gibi çok güzel müzikler dinledik beraber. Güzel gruplar tanıdım ben sizlerin sayesinde ve hala bu devam ediyor programlarınızda. Çatlaktan Sızan Işık'la beraber başlayan programlarınızda hala bu alışveriş devam ediyor. Yani çok güzel şeyler katıyorsunuz hayatımıza. Teşekkürler. Rica ederiz. Ee, ee, nostalji saatine döndü aslında. Evet, evet ee, biraz öyle oldu hakikaten. <gülüyor> peki şimdi o zaman Old Crow'un albümüne geri dönelim. Altın en sevdiği Bob Dylan şarkılarından birini icra edecekler. Visions of Johanna.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 Hey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 to be so useless and old oh, with a small talk hitting the wall infinity goes up on trial voices echo this is what salvation must be like after jelly-faced women all sneeze hear the ones with the mustache say jeez I can't find my name jewels and binoculars hang from the head of the mule where these visions of Johanna make it all So true Who's pretending to care for him? Say a name, be someone who's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always said, you can't look at much, can you manage? He himself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode The fiddler in our steps to the road He writes, everything's been returned which was owed uh, On the back of the fish truck Saatlerimiz 21.25 İstanbul'dan 94.9 frekansından yayın yapmakta olan Açık Radyo'da zamanlar değişerken programında Bob Dylan'ın izini sürüyoruz ama şimdi ana yoldan çıkıp hafifçe yan yola saptık. Orada da Nashville Tennessee'li bir modern bluegrass grubu olan Old Crows Medicine Show'dan dinliyoruz şu anda. Bob Dylan'ın 1966'da yapmış olduğu Blonde Blonde albümünün 50. yılı şerefine verilen bir konser ve konserin albümü son dinlediğimiz parça Visions of Johanna'ydı. Evet bu Old Crow Medicine Show aslında çok bilinen ve tanınan sevilen özellikle bluegrass ve country folk müzik severleri arasında bir grup Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, pek çok ünlü müzisyenle birlikte Çalışmışlıkları da var Bluegrass'ın en e, Önemli isimlerinden Doc Watson e, keşfetmiş onları Kuzey Carolina'dayken e, Jillian Welch filan gibi isimlerle de birlikte Sahne almışlar Bu albümün çıkmasının hemen ardından Dün e, Nashville Country Müzik istasyonlarından Bir tanesinde bir Söyleşi yayınlandı Söyleşiyi ee, söyleşiye katılanlar ee, Old Crow grubundan Ketch Sekor ve e, ünlü bluegrass ve country ağz müzikası müzisyeni Charlie McCoy. Ee, onlar da ilginç hikayeler anlatıyorlar Bob Dylan'la tanışmaları ve e, e, Blonde Blonde'ın e, ne şekilde ortaya çıktığı üzerine. Fakat belki lafı çok uzatmamak için bir parça daha dinleyelim. Arkasından bu söyleşiden ben biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi sıradaki bizim Altun yaptığı seçkide sıradaki parça I Want You. Old Crow'dan dinledik I Want You'nun çok güzel bir yorumu Old Crow demin dedim galiba çok yeni bir grup değil Ta ilk albümleri 2001 yılında çıkmış 15-16 yıllık bir grup Bu yaptıkları Tribute to Bob Dylan Blonde on Blonde'da 9. albümleri oluyor Evet yani 1998'de kurulmuşlar. Tabi o zamanlar yani Old Crowe'un bu yaşlı karganın müzisyenleri Bob Dylan'ın ilk zamanlarına yetişmiş insanlar değil. Blonde and Blonde albümünü de işte ergenlik yaşlarında dinlemeye başlamışlar. Bu bahsettiğim radyo programında da Cat Secure bunu anlatıyor. Fakat daha ilginç bir şey biraz ondan kısaca bahsedeyim. Bob Johnson e, prodüktörü Blond Blond'ın ve New York'ta e, kayıtları yapmaya çalışıyorlar fakat pek de iyi gitmiyor e, biliyorsunuz Blond Blonde, and Blonde e, Bob Dylan'ın elektrikli e, enstrümanlarla müziğe geçiş yaptıktan sonra belki zirveye ulaştığı albümü 1966 albümü e, Bob Johnson belki e, Nashville Tennessee'li müzisyenlerin e, katılmasıyla albümün daha e, cazip hale gelebileceğini düşünüyor ama e, Nashville Tennessee bugünkü kadar bilinen bir yer değil e, Bob Dylan'ı oraya gitmeye ikna etmek e, kolay değil onun yerine e, Nashville Tennessee'den ağız müzikası müzisyeni Charlie McCoy'u e, New York'a davet ediyor birlikte bir iki kayıt yaptıktan e, sonra e, Bob Dylan ikna oluyor aslında Burada böyle bir e, müzikal mücevherler var belki benim bilmediğim filan diye. Ve e, albümün yapımını Nashville'e, Tennessee'ye taşıyorlar. E, fakat e, Bob Dylan şarkıları yazmayı bitirememiş e, vaziyette. E, Uçağa geç kalıyor. E, Nashville'lı müzisyenler Bob Dylan'ın e, gece saat 2'de ancak inen, ee, uçağını e, beklerken e, uyumamak için işte zor zamanlar geçiyorlar filan. Bob Dylan bir yandan uçakta şarkılarını revize ederken e, işte havaalanından doğrudan stüdyoya geliyor ve sabah 4'te e, ilk kaydı yapmaya başlıyorlar. E, Dylan hala bir yandan şarkılar üstünde değişiklik yapıyor filan diye bu e, bahsettiğim radyo programında anlatılıyor. Bu programın e, kaydını da, bağlantısını da ben birazdan e, Twitter hesabından paylaşacağım. E, i̇lgilenenler oradan dinleyebilir. Vallahi gece 2'de uçaktan nin 4'te kayda gir filan bir anda <gülüyor> gözümde büyüdü. Öyle diyeyim. İnsanın 20'li yaşlarında yapacağı işler. E, şimdi bir parça daha dinleyelim. isterseniz yine bir Bob Dylan erken dönem başyapıtı Stuck Inside of Mobile. Paul Crow Medicine Show'dan bir Bob Dylan erken dönem başyapıtı daha dinledik. Stuck Inside of Mobile veya tam adıyla Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again grup. Şimdi bir konser türnesine de çıkıyor Amerika çapında. ilk konserlerinde 4 Mayıs'ta birkaç gün sonra Santa Barbara'da, Kaliforniya'da verecekler. Oradan önce Kaliforniya'ya sonra Amerika'nın kalınlığına yayılan e, büyükçe bir turne yapıyor olacaklar önümüzdeki bir iki ay içinde. Evet plan yayınlanması şerefine de iki gecelik e, bir büyük e, konser performansı vermişler. Ben doğrusu çok beğendim ve artık e, Bob Dylan'ın belki sahip olmadığı bu yaşta bir e, enerjiyle çalıp söylüyorlar. E, Işıl sen nasıl buldun? Yok, Işıl şu anda stüdyo dışında. Rad tamam. ra Peki. Radyoda ama stüdyo dışında. Radyoda ama stüdyoda ee, değil. Sen kendisine ve... sorarsın. Ee, bir de şöyle birkaç küçük yenilik var bu Blonde and Blonde albümünde. Nashville Müzisyenlerin anlattığı kadarıyla aktarıyorum. Charlie McCoy diyor ki, bize o zamanlar işte bir şarkı üç dakikayı geçmemeli derlerdi. Hatta optimal zaman olarak 2 dakika 37 saniye belirlenmişti. Ee, bir de hiç çift albümlük e, bir e, iki disklik bir ya da iki plaklık bir albüme o zamana kadar hiç rastlamamıştık diyor adam. Halbuki Bob Dylan'ın Nashville'a geldiği zaman e, aklında e, iki plaklık bir albüm var. Üstelik albümün içinde 2 dakika 37 saniyeyi kat kat aşan e, mesela Visions of Johanna gibi 7,5 dakikalık hatta e, ikinci diskin B yüzünü tamamen e, işgal eden, kaplayan e, Sad I'd Lady of the Lowlands 11 dakika, 23 saniyelik bir şarkı Hiçbir hayatta böyle şeyler e, duymamıştık, görmemiştik e, şaşırdık, kaldık diyor e, bir de e, hani e, haksızlık etmemek ve e, Bob Dylan'a hakkını vermek için söyleyeyim o zamana kadar bu tür albümlerde eşlikçi müzisyenlerin isimleri yazılmazdı. Bob Dylan'ın Blonde Blonde albümünde bizim isimlerimiz de yazdırdı. Bunlar da ilk kez şahit olduk diye anlatıyor. Evet Güven bu arada Işıl'da stüdyoya davet ettik geldi. Ben albümle ilgili kendi düşündüğümü söyleyeyim. Şöyle bir hoşluk var. Her ne kadar ses tonları modernize edilse de bir bluegrass grubu. Özellikle bu sanıyorum fiddle var içinde bu ufak boy keman. Evet. Çok hoş bir country bluegrass tonu veriyor. Aslında Bob Dylan'ın bütün çocukluğu country müzik dinleyerek geçmiş Hibbing Minnesota'da. Sonra gençliğinde işte folk müziği e, sardırmış, öğrenmiş derken oradan malum uzun uzun anlattık. E, hala çok genç bir yaşta rock roll çalmaya, elektrikli enstrümanlar çalmaya başlayınca büyük kıyametler koparttı. Derken ondan birkaç albüm sonra artık her şeyi çalabilecek, her müziği yapabilecek bir e, kendine yol seçti. E, belki bu şey Blondon Blond Bob Dylan'ın diskografisinde olabilecek en anti-country albüm diyebiliriz. Son derece şehirli, sofistike bir e, seda var. İşte bu hani şey cıva gibi e, akan müzik sedam diyor o, gün, o günlerin müziği içine. E, Old, Old Cross Medicine Show dönüyor. Bu müziği tamamen fiddle'larla, kemanlarla bir country bluegrass tadında çalıyor. Fakat bir o kadar da hoş oluyor. Sen ne dersin? Evet, sanki yani Bob Dylan bu şarkıları bu grup için, bu tür bir müzik tarzı için yazmış gibi ve 50 sene önce yapılmış bir albümün bugün sanki bugün bestelenmiş çesine hiç içinde bir eskilik bir küflü paslı bir hava olmadan böyle yorumlanıyor olması doğrusu herhalde Dylan'ın hakkını vermek lazım. Bugün mahir yok ama Bob Dylan'ın övgüsü yapmak o zaman bize düşsün. Nadir rastlanan bir şey gibi geliyor. Evet bu arada Işıl'da stüdyoya devam ettik. şey Çağırdık. Kendisi geldi. Ne dersin Işıl Blond on Blond ve Old Crow üzerine Gerçekten güzel. Ben de çok beğendim. I Want You So Bad biraz önce bu parçadan önce dinlediğimiz özellikle parçada. Gerçekten çok tabii tarz olarak country müzik gayet güzel işlenmiş. ...o bahsettiğin gibi fiddle'lar... ...ve bir de armonika mı var acaba? Ağız mızıkası var. Evet. Ağız kası var. Evet o da çok belirgin. Ee, çok hoşuma gitti. Gayet canlı, gayet güzel. Ee, yani hani zaman zaman... ...Babdila'nın biraz böyle... E, ...hafifçe... E, ...insanı öldüren hallerinden... ...çıkartmış gibi geldi. <gülüyor> bana da itiraf etmem gerekirse. İşte, yani biraz folk müzik için... Folk ...denilir müzik, evet. aslında hani... Eski değil yeni değil duyduğun zaman zamandan bağımsız gibi e, folk müzik değil rock'n'roll'a daha yakın ama gerçekten bugün ama yapılmış country olsa. Country itinası çok, çok bariz çok belirgin ve bugün bu kadar güzel müzik gerçekten yok. Bunu yaşatmaya çalışmak bu, bu hale sokmak ve yorumlamak gerçekten güzel olmuş diyebilirim bende. de. Ağız mızıkası demişken ağız mızıkası hmm. ile ilgili de güzel bir anekdot var ama belki şimdi bir parça dinleyelim. Onu ondan sonra anlatayım. Altun, senin seçkindeki bütün şarkıları çalamayacağız. Bir sonra hangi Tabii parçayı ki. çalalım? Sen e, anons istersen ya da sanki Varol'un da sesini duyuyorum. Varol e, ya da Işıl anons etsin. Y, y, y, y, tamam be, be, ben yapayım anonsu. Bence Bob Dylan'ın yapmış olduğu en müthiş şarkılardan bir tanesi daha geliyor şimdi. Leopard Skin Pill Box Hat. Hello belt wraps around my head while you just sit there in your brand new leather skin. I could see you, it's bad for your health, he said. Well, I disobeyed his orders, I went to see you, but I found him there instead. You know, I wouldn't mind him cheating on me if he just got that off his head. Your brand new leopard skin, here's our tax. Well, I see you got a new boyfriend, I've never seen him before. love to him, you forgot to close the garage door. Well, you may think he loves you for your money, but I know what he really loves you for. It's that brand new leather skin peeled off. Me, baby, how your head feels under something like that... ...under your brand new leopard skin pillbox hat. Evet, Old Crows Medicine Show'dan dinledik... ...Leopard Skin Pillbox Hat. Ee, zaman zaman programımızı yaparken... Biz de kendimize soruyoruz, belki dinleyicilerimiz de soruyorlardı. Ya ben bize ya bazen acımasız eleştiriler yapmıyor muyuz acaba çok sert mi gidiyoruz diye. Fakat tabii 1960'lı yılların ortasının Bob Dylan'ına döndüğümüz zaman her parça bir başyapıt gibi müthiş parçalar dinledik açıkçası. Bana öyle geliyor. Evet bir de yani eleştiriyorsak tabi sevdiğimizden aslında değil mi? Bunu da e, dipnot olarak e, söyleyeyim. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım Yüzü e, programını dinlemektesiniz. Canlı yayında Açık Radyo 94.9 FM e, programı stüdyodan altı Güzeldere ve telefon bağlantısıyla Ben Güven Güzeldere yapıyoruz. Program ortağımız e, Mahir Ilgaz bugün aramızda yok. Bir önceki program Komşumuz The Big Easy Programına konuk olmuş olan Işıl Ayrıca da zaman zaman Katılıp bir ses veriyor bize Şimdi Programda çalacağımız son Şarkıya geldik ama ondan önce Işıl Ağız Müzikası'ndan Bahsetmişti onunla ilgili küçük bir Anekdot aktarmak istiyorum Bob Dylan'ı böyle Bu albümün yapımcısı Blondin Blondin Bob Johnson New York'tan alıp Nashville'e getirdiği zaman Nashville müzisyenleri için biraz böyle uzaydan Mars'tan gelmiş bir adam gibi yani hem çok genç çok yıldızı parlamış bir müzisyen ama sağ solu da pek belli olmayan bir adam gecenin ikisinde havaalanından doğrudan stüdyoya gidiyor ve bir taraftan hala şarkıları yazmakla düzeltmekle meşgul. E, Ağz Mızıkası da e, çalıyor Bob Dylan bildiğimiz gibi ilk albümlerinde özellikle çok e, yer veriyor. Bu e, bahsettiğim ve bağlantısını Twitter sayfamızdan paylaşmış olduğum şimdi radyo programında e, Ağzı Mızıkası'nın en önemli isimlerinden Charlie McCoy'a soruyorlar e, kimdir e, Amerika'da Ağzı Mızıkası'nı en iyi çalan müzisyenler ne düşünüyorsunuz filan diye. Oradan e, ağız mızıkasından bahsederken Diyor ki işte şu şöyle çalar Bu böyle çalar Bob Dylan da ağız mızıkasıyla e, Saldırır e, Çok agresif bir şekilde Çaldığını düşünüyorlarmış Bob Dylan'ın Pek de aslında beğenmemişler National müzisyenler anladığım kadarıyla Ama işte onun tarzına O uygun e, geliyordu Ve böyle yürekten e, Bir duyguyla Çalıyordu filan e, Diyerek de biraz Hoş görmüşler kendi aralarında gecenin dördünde Bob Dylan'ın şarkıları düzeltip son hale getirmesini bir taraftan beklerken e, uykulu bir şekilde aralarında böyle şeyler konuşuyorlarmış. Tabi o zaman e, belki farkında değiller 1966 senesinde ama müzik e, tarihinde tarih yazmak diye bir şey varsa herhalde tam o dakikalarda gecenin o saatlerinde e, olmaktaymış gerçekten. Peki, ben de lafı uzattım. E, son şarkıyı çalmadan önce e, programımıza konuk olan Işıla Ricaya öncelikle teknik masada bize yardımcı olan e, Selahattin Çolha ve bu haftaki program destekçimiz Ali Demirkiran'a çok teşekkür ediyoruz. E, Bizler de çok başka, teşekkür ediyoruz. Bir e, başka evet. yine bekleriz Şu <gülüyor> <gülüyor> e, inşallah İsterim evet, ben de. Araya, başka bir parantez e, girmezse haftaya Dylan'ın 1973'te yayınladığı e, Dylan isimli albümü e, çalıyor olacağız diye düşünüyorum. Şimdi All Crow Medicine Show'dan son bir e, Blonde and Blonde albümü parçasıyla veda ediyor. E, herkese e, iyi bir hafta diliyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı Obviously Five Believers. Evet şimdiden biz de iyi bir hafta diliyoruz. Işıl programımıza katıldığın için çok sağ ol. Yine bekleriz. İyi bir pazar akşamı, iyi bir hafta olsun. Hoşçakal. Ben de Açık Radyo dinleyicilerine güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle. feel so all alone don't let me down don't let me down i won't let you down i won't let you down no i won't cause i can't if you can honey but honey please don't Look at my black dog pocket my black dog pocket yes it is now yes it is now right outside my yard soha <gülüyor> I didn't know how Fifteen jugglers, fifteen jugglers Five believers, five believers All dressed like men Tell your mama not to worry Cause they're my friends Zamanlar değişirken. Those shots Bob so yarımız. some hazırlayan ve sunanlar mahirul altı güzel güven güzel They are a-changin'